Abdestin sünnetleri Abdestin sünnetleri 18'dir. 1. Abdeste başlarken besmele okumak. 2. Elleri bilekleriyle beraber üç kere yıkamak. 3. Ağzı ayrı ayrı su ile üç kere yıkamak. Buna mazmaza denir. 4. Burnu ayrı ayrı su ile üç kere yıkamak. Buna istinşak denir. 5. Kaşların, sakalın, bıyığın altındaki görünmeyen deriyi, yüzü yıkarken ıslatmak. 6. Yüzünü yıkarken, iki kaşın altını ıslatmak. 7. Sakalın sarkan kısmını meshetmek. 8. Sakalın sarkan kısmının içine, sağ elin Yaş parmaklarını tarak gibi sokmak, hilallemek. 9. Dişleri bir şey ile olmak, temizlemek. Misvak kullanmak, mühim sünnettir. 10. Başın her tarafını bir kere mesh etmek. 11. İki kulağı bir kere mesh etmek. 12. Enseyi üçer bitişik parmakla, bir kere meshetmek. 13. El ve ayak parmaklarının arasını tahliyil etmek. 14. Yıkanacak yerleri üç kere yıkamak. 15. Yüzü yıkayacağı zaman kalbile niyet etmek. 16. Tertip yani sıra ile yıkamak. 17. Derk yıkanan yerleri olmak. 18. MÜVÂLAT Her uzvu birbiri arkasından çabuk çabuk yıkamak.